Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli Diyanet TV izleyicilere, İlmihal programımızın bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Epeyce bir süredir gıda ve beslenme ile ilgili dini hükümleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. En son bölümümüzde bitkisel gıdalar konusuna başlamıştık. Ve demiştik ki aslında bitkisel gıdalarda da esas olanın, temel prensibin, helal olmasıdır. Yani her şey prensip olarak helaldir. Çok cüz'i, istisnai bazı şeylerin dinimizce yasak kapsamına alındığını söylemiştik. Ve bu e, bitki kökenli e, gıdalarda e, en fazla öne çıkan e, yasak da e, içki e, yani alkollü içkiler meselesiydi. Ve yine buna bağlı olarak işte bir takım uyuşturucular ve e, diğer bazı maddeler e, e, meselesini söylemiştik. Belki hani bir de zehirli maddelerin de eğer insan vücuduna zarar veriyorsa bunların da yasak kapsamında değerlendirildiğini söylemiştik. Tabii bu içki meselesini ele alırken öncelikle Kur'an ve Sünnet'te bu içki yasağının nasıl ve hangi aşamalardan geçerek tamamen alışmış kökleşmiş yani bu alışkanlığın kökle hale geldiği bir toplumda bu yasağı getirebilmek, bunu kökünden kazıyabilmek için böyle tedrici aşama aşama bir yol takip edildiğinden de bahsetmiştik. En son olarak da yani içki ile ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir takım ifadelerini, beyanlarını bu içki yasağının hikmetine yönelik, bunun neden yasaklandığına yönelik ve bundan niçin kaçınmamız gerektiğine yönelik bazı ifadelerine aktarmış ve şöyle demiştik sadece ile ilgili yasak içme meselesiyle ilgili değil daha başka özellikle etil alkolün daha başka kullanımlarını da yine dini açıdan problemli hale getiren bazı hususların olduğunu söylemiştik. Ve bundan sonraki bölümlerimizde de bu konuları ele alacağımızı belirtmiştik. Ha bir önceki bölümde yani bunu ilaç olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusunda da kısaca değinmiştik. Yine dediğim gibi yani başka amaçlarla da bunlar kullanılabilmektedir. Yani günümüzde özellikle yani gıda sektörü ve ilaç sektörü, kozmetik sektörü çok fazla aşama kaydettiği için, çok fazla geliştiği için buralarda etil alkol çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dolayısıyla hani içki dışında da yani içme serhoş olma amacıyla, keyif verme amacıyla içme dışında da kullanımları var ve bunlarla ilgili de bazı tartışmalar olduğunu söylemiştik. Şimdi bu tartışmalar aslında büyük ölçüde bu içkinin mahiyeti ve bunun özü ve bunun ne necis olup olmadığıyla alakalıdır. Çünkü bunun özü itibariyle necistir dersek ona göre bu tür kullanımlarının hükmünü veririz. Hayır necis değildir. Bunun içmesi necistir. Aslında kendisi necis değildir dersek hüküm de ona göre değişecektir. Bu açıdan yani isterseniz ha bu bölümümüzde ilk olarak yani bu içki necis midir konusuyla ilgili kısa bazı bilgiler vermeye çalışalım. Şimdi hep söylüyoruz ve tekrar etmek gerekirse Kur'an-ı Kerim'de hamur kesin bir şekilde yasaktır. Yani hamır neydi? Aslında üzümden ve benzerleri şeylerden yapılmış olan alkollü içeceklere ad veriliyordu. Tabii ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri dolayısıyla sadece üzümden değil, Diğer e, maddelerden, diğer şeyle, bitkilerden üretilenlerde de yine bu kapsama alınmıştı. İşte a, e, yani çoğu serhoşluk veren şeyin azı da haramdır diye böyle hadis-i şerifler vardı. Şimdi ayet-i kerimede bu yasak getirilirken e, bu hamırla ilgili şöyle deniyor. Ritsün min şeytan ifadesi geçiyor. Neydi? Şeytan işi bir pisliktir. Ricis, ricis kelimesi burada anahtar e, kavramımızdır. Şimdi şeytan işi bu ric, pisliğin anlamı nedir? Şimdi bu, bunun yorumu konusunda e, bizim fıkıhçılarımız arasında hem geçmişte hem de günümüzde bazı yorum farklılıklarının olduğunu görüyoruz. Şimdi bazıları ki çoğunluğu teşkil eden alimlerdir bunlar. Şafiler de bunun içerisindedir. İşte Malikiler var, Hanbeliler var. Çoğunluğu teşkil eden e, alimler diyorlar ki e, şarap e, e, tıpkı kan gibi, idrar gibi, Necaseti galiza grubundanır, Yani ağır pislik grubundadır. Çok istisnai bazı alimler var. Onlara değineceğiz, farklı düşünen. Yani bunlar kesin bir şekilde yani hamr necaseti galizadır. Yani bir damlası bile bir insanın vücuduna, elbisesine ya da namaz kılınan yere bulaşmış olsa namazını geçersiz kılar diyorlar. Bu, bu hamr ile ilgilidir bu. Yani Hanefiler de dahil olmak üzere hamr yani özellikle üzümden ve buna hurmadan yapılan içkileri de katıyorlar. E, necaseti galize kapsamında değerlendirilir. Şimdi peki hamır dışında yani yaş üzümde ve hurma dışında yapılan maddelerden yani e, kökeni bu maddelerden olursa onun durumu nedir? Bakın burada da bütün mezhepler, hanefiler de dahil olmak üzere bu tür içkilerin içilmek yani keyif vermek üzere ve e, sarhoş olmak üzere yani bu amaçlarla kullanılmasını kesinlikle yasak kapsamında görüyorlar. Onda da herhangi bir tereddüt yok. Fakat acaba diğer amaçlarla kullanımı konusunda, yani hani dediğim işte temizlikte kullanılması, kozmetikte kullanılması veya ilaç yapımında kullanılması konusunda ya da bizim işte elbisemize, bedenimize ya da başka bir namaz kılacağımız yere bulaşması durumunda namaza mani midir, değil midir noktasında diğer mezheplerden ayrılıyorlar. Yani diyorlar ki onlar, e, hamır dışındaki diğer e, içkiler özü itibariyle necis değil bunun içilmesi ve e, e, sarhoş e, olmak üzere içilmesi ve keyif almak üzere içilmesi yasaktır. Yoksa madde olarak bir madde olarak onun bir e, fiziki yapısı olarak necis değildir yani o e, pis e, kapsamında değildir. Dolayısıyla e, aslında burada yani ne anlama geliyor bu? Bu görüşe göre bu tür alkollerin, etil alkolün gerek temizlikte gerekse başka açılardan kullanılmasında bu şekilde elbiseye veya başka yerlere bulaşmasında bir beis yoktur anlamına geliyor. Ama içinde şafilerin de bulunduğu önemli bir grup ya yani çoğunluğu teşkil eden yani bu hanefiler dışındaki çoğunluğu teşkil eden alimler ise bu konuda e, alkollü içkinin, alkolün yani etil alkolü, alkolü deyince etil alkolü kastediyoruz. Etil alkolün kaynağına bakılmaksızın, ister üzümden yapılsın, ister hurmadan yapılsın, ister e, şeker pancarından yapılsın, ister nereden yapılırsa ya, yapılsın. Bunlar hepsi aynı niteliktedir. Necistir ve bunun necaseti ağır necasettir. Yani necasete galize kapsamındadır. Ve necistir. Bunların işte elbiseye veya başka bir şeye bulaşması durumunda namaza mani olur ve bunlardan yapılan, yani bunların diğer amaçlarla kullanımı da bu açıdan mahsulu hale gelmiş olur. Şimdi aslında etil alkolün yapısına bakıldığında konuda uzman olanlar diyorlar ki, yani işte üzümden yapılan, hurmadan yapılanla, diğer işte şeker pancan, diğer efendim başka maddelerden yapılmış olan alkol arasında hani kimyasal yapısı bakımından bir farklılık yoktur. Peki Hanefiler bu farklılığı neye dayanarak söylüyorlar? İşte onlar Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmemesine göre veya başka bazı şeyler daha var. Yani onların başka gerekçeleri daha var. Ve burada hani dini hükümlerin tamamen ee, yani şey olmadığını yani akılla izah edilmemesi gerektiğine taabudi bir boyutu olduğunu yani bu alkollerin kökenlerinin e, farklı olmasının o anlamda dini hükmede farklı şekilde tesir edeceğini söylüyorlar. Yani bu, bu anlayış farklılığını sizlere aktarmakta fayda var. İşte bu bakış açısı farklılığı değerli izleyenler bunun başka amaçlar yani etil alkolün içmek dışında başka amaçlarla kullanımını da etkilemektedir. İşte mesela bunlardan bir tanesi, e, bunun e, işte kolonya ve benzerleri gibi ya da dezenfektan olarak e, ya da antiseptik olarak hani bir temizlik amacıyla e, ya da bir mikropları kırmak e, a, amacıyla kullanılıp kullanmayacağı e, noktasında da yani bu görüş ayrılığının etkili olduğunu e, görüyoruz. Hanefiler de dahil olmak üzere çoğunluğu teşkil eden şeyler bunların yani hamrın tamamen necaseti galize kapsamında olduğunu e, kabul ediyor demiştik. Sadece hanefiler yani hamır dışındaki içkiler konusunda farklı bir kanaate sahipti. Klasik dönemde bazı alimlerden yani mesela ayet-i kerimede şöyle geçiyor işte e, içki diyor, fal okları diyor, e, efendim işte... E, Dikili taşlar diyor. Şimdi burada fal okları, dikili taşlar gibi kavramların yani maddi olarak değil de daha çok manevi olarak pis olduğu anlaşılıyor. Şimdi hamur da bununla beraber geçtiği için yani bunun pisliğinin yani necasetinin maddi değil de hamır da dahil olmak üzere yani hanefileri de aşan bir şeydir. Bu hamır da dahil olmak üzere. Bunun maddi değil de manevidir şeklinde değerlendirenler de var. Şimdi klasik dönemde yani eski dönemlerde bu görüşte olanlar çok azınlıkta kalmaktadır. Ama modern dönemde yani bunun bu içki dışında kullanımlarını temellendirmek için epeyce bir İslam bilgini hani bu içkinin hamurda dahil olmak üzere yasaklığının ee, onun maddi anlamda kirli olduğundan dolayı değil de hani içilmesi, sarhoş olması ve bu şekildeki yasak dolayısıyla manevi anlamda yasak kapsamında pis e, ve kirli olduğu e, e, şeklinde e, bir e, anlayışa sahip olmuşlardır. İşte toparlayacak olursak ister e, şeyin e, bu içkinin necasetinin maddi anlamda olsun. İsterse bu şekilde manevi anlamda olsun. Yani bugün içki dışında kullanılan, işte ilaç yapımında kullanılan ya da başka amaçlarla kullanılan bazı etil alkolün bu içki yasağı kapsamına girmeyeceğini ileri süren görüşler vardır. Bu açıdan isterseniz yani bu konularda öne çıkan bazı meseleleri ele almaya çalışalım. Bunlardan bir tanesi e, alkolün ilaç yapımında kullanılmasıdır. Şimdi daha önce aslında Alkolün doğrudan doğruya ilaç olarak kullanılması konusunda değinmiştik. Bakın bir şeyin doğrudan ilaç olarak alınması başka bir şeydir. İlaç yaparken orada yardımcı bir unsur olarak, bir katkı maddesi olarak kullanılması başka bir şeydir. Şimdi hadislerde yani alkolün ilaç olarak kullanılmasının yasak kapsamında olduğunu söylemiştik. Ve bunun ancak zaruret durumunda, hani başka bir alternatifi olmadığı durumlarda, bunun ancak kullanılabileceğine fakirlerimizi bu şekilde cevaz verdiğini de söylemiştik. Burada ise doğrudan doğruya kendisi ilaç değil de ilaç yapımında koruyucu ya da çözel, çözücü olarak kullanılabilir mi kullanılmaz mı bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz. E, tabii ki e, bu konu az önce açıkladığım bu etil alkolün özü itibariyle e, necis mi, kirli mi, değil mi e, konusundaki görüş ayrılıklarına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Yani burada, burada Hanefilerin de içinde bulunduğu önemli bir e, fakih grubu ki modern dönemde de bunu e, savunan pek çok e, alim vardır. Yani bunların yani hamır dışındaki yani hamır dediğimiz şey şu üzümden elde edilen ve buna hurmadan elde edilenleri de katmaktadırlar. Onun dışındakiler onun dışındakiler özü itibariyle, maddesi itibariyle yasak kapsamında değildir. Dolayısıyla bunların eğer bu şekilde hani ilaç yapımında yardımcı bir kaynak olarak, yardımcı bir katkı olarak kullanılmasında bir e, e, mahsur yoktur diyorlar. Ama bu kime göre değerli izleyenler? Bir, hanefiler gibi hamur dışındakilerin özü itibariyle necis olmadığı kanaatinde olanlarına göre. Bir de, yani daha önce yine bahsetmiştim. Bu içki yasağının genel anlamda yani bu içmek ve bunlarla serhoş olmakla ilgili olduğunu yoksa bunun pisliğinin maddi değil manevi bir pislik olduğunu ifade eden bir görüşte yine bu, bu şekilde bunların ilaç yapımında kullanılmasına cevaz vermektedir. Şimdi yine bir ama bu, bu noktada tekrar söyleyeyim. Bu da yine bir zorunlulukla ilgili olması gerekir. Yani zaruret durumu ile ilgili olması gerekir. Yani bir Müslümanın mümkün mertebe ve alkol ihtiva eden bir maddeden kaçınması gerekir. Eğer bunların alternatifleri varsa onları onları bulması eğer üretilmesi mümkünse onları üretmesi ve bu konuda da araştırma yapması gerekir. Çünkü alkol yani alkol konusu yani Müslüman toplumlarda çok fazla olmaması gereken bir şey olduğu için mutlaka onun alternatifinin bulunması gerekiyor. Ama bulunamadığı durumlarda da yani yardımcı madde olarak bu görüşler çerçevesinde bunlar kullanılabilir diyoruz. Ama tekrar tekrar söyleyeyim hani alkolün Hangi türden, hangi, hangi kaynaktan olursa olsun buna cevaz vermeyen, bunun maddi anlamda yasak olduğunu, haram olduğunu kabul eden önemli bir e, bilgin e, grubu da vardır. E, onu da bu noktada dikkate almamız gerekiyor. Şimdi yine bu konuyla ilgili olarak yani benzer temelden hareketle, benzer yaklaşımdan hareketle günümüzde sıkça gündeme gelen bir konu da kolonya ve benzerleri hani şeyde temizlikte güzel koku ya da kozmetik amacıyla kullanılan Maddelerin dini hükmüdür. Bilindiği gibi hani bunlarda da etil alkol kullanılmaktadır ve bunların kaynakları genellikle de hani patates gibi, kamış gibi, mısır gibi maliyeti düşük ham maddelerden üretilmektedir ya da başka yollarla sentetik olarak bunlar üretilmektedir. Dolayısıyla hani üzümden, hurmadan üretilmiş değildir. Hani bunlardan üretilmiş olsa hanefi mezhebine göre de hani sorun teşkil etmiş oluyor. Dolayısıyla acaba bunlar? Hani bu hanefi yaklaşımına göre ya da bu içki yasağının manevi bir yasak olduğunu kabul edenlere göre, yani bunların kolonyanın, işte parfümlerin, deodorantların, spreylerin, alkol ihtiva eden bu maddelerin dini hükmü nedir? Bu da sıkça sorulmaktadır. Bu vesileyle ona da kısaca değinmiş olalım. E, tabii alkolün serhoşluk veren bir unsur olarak, bu, bu, tamamının yasak olduğunu tekrar ve tekrar hatırlatalım. Yani bunu aklımızdan hiçbir zaman geçirmeyelim. Ama kolonya ve benzerleri gibi yani e, içilmek üzere değil de yani bu tür e, e, efendim şey için, temizlik için veya başka kozmetik amaçlarla kullanılan şeylerin e, dini hükmü konusunda da e, yine o biraz önce e, anlattığım e, bakış açısı farklılığı e, etkili olmaktadır. Eee işte şeyi dışında, hamur dışındaki şeyleri necis olarak kabul etmeyen Hanefi yaklaşımına göre ve yine hamurda dahil olmak üzere bütün içkilerin maddi anlamda değil de manevi anlamda riz, pislik olduğunu kabul edenlere göre yani bu tür maddeleri kullanmak, yani bunu elbisemizde de bulunsa, namaz kıldığımız yerde de bulunsa bunun bir mahsuru olmadığını belirtmektedirler. Ee, ama ee, yine tekrar ediyorum şafilerin de içinde e, bulunduğu bir grup alim hem klasik dönemde hem de modern dönemde bunların e, kaynağının ne olursa olsun niteliği ne olursa olsun eğer etil alkolse hani çoğu serhoşluk veren şeyin azı da haramdır kapsamında değerlendirerek bunların hepsinin necis olduğunu ve kolonya kullanmak ve bu tür kozmetik ürünleri kullanmanın da caiz olmadığını söyleyen bir grup da vardır. Bunu da dikkate almak gerekir. Hani özellikle namaz kılanlar bakımından ya yani bu nokta önemlidir. Hani elbiseğimizde bir miktar bunlardan hemen bulundurarak bunlar uçu uçup gitmektedir ama bulundurarak namaz kılacaklar için hani bu mezhep farklılığını, anlayış farklılığını da dikkate almakta yarar vardır diyoruz. Yine bu e, alkolün ee, serhoş olma niyetiyle, keyif vermek amacıyla kullanımı dışında başka şekillerde oluşması halinde bunun hükmüne örnek olarak e, başka bazı konularımız daha var. Mesela gıda içinde acaba kendiliğinden oluşan alkol e, e, yasak kapsamına girer. Şimdi e, bildiğiniz gibi değerli izleyenler e, alkol mayalanması yani fermantasyonu değişik şekillerde oluyor. Yani bunlar yani bu, bunu gerçekleştiren, bu mayalanmayı gerçekleştiren bir takım e, mikroorganizmalar var. Yani mayalar var. Ve bunlar da aslında her yerde bulunabiliyor. Yani toprakta bulunabiliyor, havada bulunabiliyor, bitkilerde bulunabiliyor. Her yerde e, e, bulunuyor. Ve uygun bir ortam oluştuğu zamanda da, yani ister bu meyvelerden olsun, ister sebzelerden olsun, ister başka gıdalardan olsun, onları ne, ne yapıyorlar? E, onları e, alkole dönüştürmüş oluyorlar. Yani bu aslında her ortamda oluşabilecek şeydir. Yani uygun bir ortam bulduğunda bir takım mikroorganizmalar or bu şekeri parçalıyor ve onu etil alkol ve karbondioksite dönüştür dönüştürüyor. Yani bu bileşiklere ayırıyor. Tabii ki buradan da bir etil alkol oluşmuş oluyor. Özellikle bir takım e fermante ürünler yani mayalan mayalanmış ürünler nedir? Mesela sirke gibi, yoğurt gibi, turşu gibi e bir takım e ürünler kendiliğinden az bir miktarda da bir alkol oluşabiliyor. Doğal olarak bakın dışarıdan herhangi bir etki, katkı olmadan. Hatta bazen yani uzmanların belirttiğine göre zaman zaman böyle toplantılarda da bulunuyoruz. Aslında hiç kendisinde alkol bulunmayan bazı meyveler bile bir süre bekledikten sonra onlarda bir alkolleşme, çok cüz'i miktarda da olsa bir alkol oranının ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela işte bir muz uzun süre... Beklediği zaman bir kararmalar olma, olmaktadır. Aslında o kararmalar bir anlamda onun alkolleşmesi anlamına geliyor. Peki hani bu şekilde gıdalarda, içeceklerde kendiliğinden oluşan, dışarıdan herhangi bir katkı olmadan kendiliğinden oluşan bu alkol, bu çok cüz'i miktardadır değerli izleyenler. Yani bu binde bir, binde üç belki hani yüzde birlere e, ulaşmaz. Bunun bir etkisi var mıdır helalliğine? Hayır. Yani bu konuda en ufak bir tereddüte gerek yoktur. Yani bunlar serhoş edici düzeye gelmedikleri sürece bu gıdalarda kendiliğinden oluşmuş olan bu alkolün hiçbir etkisi yoktur. Yani bunu anlatıyoruz neden alır? Bazen şey soruyorlar hatta tereddütteye ulaşıyor. Yani boza gibi, mesela kefir gibi, sirke gibi, yoğurt gibi hani bazı ürünlerde, özellikle boza ve kefir çok sorulur. Bu fermente ürünlerdir bunlar. Bu tür e, gıdalarda yani çok az miktarda kendiliğinden oluşan e, etil alkolün bir etkisi var mıdır? Hayır bu anlamda e, bir etkisi yoktur. Tekrar e, ifade etmek gerekirse e, bu şekilde doğal yollarla oluşmuş olan az miktardaki alkolün e, bu tür e, ürünleri, bu tür maddeleri sakınca hale, hale getirmediğini söyleyebiliriz. Peki burada soru şu, kendiliğinden oluşursa bir sorun yok anlıyor yani serhoşluk derecesinde gelmediği sürece. Peki kendiliğinden değil de bu az miktardaki etil alkolü belli amaçlarla yani bir ürünü yani korumak amacıyla olabilir oradaki işte mikropları öldürmek amacıyla olabilir başka sebepler çözücü olarak kullanılmış olabilir bu dışarıdan bilinçli olarak katılırsa bunun hükmü nedir? Bakın bir öncekinde herhangi bir tereddüt yok. Yani gıdalarda kendiliğinden oluşan alkol konusunda en ufak bir tereddüt. Herkes ittifak halinde bunun caiz olduğunu söylüyor. Ama gazlı içeceklerde yani bu şekilde özellikle gazlı içeceklerde ve bazı e, e, yine işte enerji içeceklerinde diyelim. E, dışarıdan e, bir miktar yani çok cüz'i miktarlarda hani oluşacak e, oluşan alkol miktarında belki daha da az miktarda dışarıdan katılırsa bunun hükmü konusunda bizim çağdaş fıkıh bilginleri arasında biraz görüş ve anlayış farklılıkları vardır. O konuyu belki özel olarak ayrıca ele almak yani bu konuyu biraz da detaylı olarak ele almakta fayda vardır. Çünkü özellikle de bu konu, ee, içeceklerde, ...bazı içeceklerde, az önce dediğim gibi... ...hepsinde değil. yani Bütün meyve sularında bu e, yok. Ama özellikle dışarıdan aroma maddesi katılan... ...özellikle aroma maddeleri bulunan kendisinde... E, yani ...bu aroma maddeleri bitkisel olabilir, hayvansal olabilir... ...sentetik olabilir. E, bunları e, eğer içecekleri e, katacaksak... ...yani bu maddelerin çözünebilmesi için... ...bazen bütün ürünlerde değil... Bir çözgen olarak, çözücü bir ara madde olarak etil alkol, az miktarda etil alkol kullanmak gerekebilir. Hatta bu aromaların meyvelerden ekstrakte edilirken, yani onu önce biliyorsunuz yani bu aromalar önce meyvelerden edinilir, çıkarılır. Daha sonra da bunlar belli ürünlere katılırlar. Hem o, o meyvelerden bu öz, yani o aromanın özü alınırken, ekstrakte edilirken... ...hem de işte belli bazı içecekleri e, üretirken bu e, çözücü madde olarak, ara madde olarak etil alkol kullanılabilmektedir. İşte bunun hükmü de e, bir, e, arada bir e, gündeme gelip soru olarak da e, fıkıhçıların önüne gelmektedir. Bilindiğin gibi değerli izleyenler, e, aromalar hani özellikle aromalar için söylüyorum, bir takım yağlar için de aynı durum söz konusu olabilir... E, aromalar bir çeşit yağdır aslında. Yani bunlar e, suda çözülmeleri gerekiyor. Yani bir e, içeceğe katılabilmesi için. Bunun suda böyle homojen bir şekilde çözülmeleri gerekir. Ama bunu olduğu gibi koyarsanız o ürünün içerisine bu çözülmez. Yani orada askıda kalır, asılı kalır. Yani her tarafa dengeli bir şekilde yayılmamış olabilir. İşte özellikle bazı gazlı e, içeceklerde, bazı gazozlarda bunun için e, bir miktar... E, iç e, alkol e, kullanmak gerekiyor ama bu miktar değerli izleyenler hani e, e, özellikle belirtmek gerekir. Bunlar çok cüz'i miktarlardadır Serhoş edici nitelikte e, değillerdir. Hatta az önce hani birtakım gıdalarda kendiliğinden oluşan bazı etil alkolün olabileceğini e, söylemiştik. Onlar kadar bile olmayabilir Ama bunlar dışarıdan katıldığı için şeye e, bu ürünlere dışarıdan e, katıldığı için, bunun hükmü biraz daha farklılık arz ediyor. Tabii bu konuda sadece dini açıdan değil değerli izleyenler. Yani ülkeler bütün ülkeler kendi mevzuatlarına göre alkolsüz içecekler ya da işte bir takım meyve suyu gibi şeylerle ilgili tebliğleri yani yasal düzenlemeleri vardır. Oralarda da bunlarla ilgili belli sınırlar koymaktadırlar. Yani o o sınırı zaten aşamamaktadır. Mesela bizim hani Türk mevzuatının dikkate alacak olursak alkolsüz alkolsüz içecekler tebliğinde etil alkol miktarının yani alkolsüz içeceklerde etil alkol miktarının maksimum en yani litrede 3 gramı yani binde 3 oranını geçmemesi gerektiğini belirtiyorlar. Yani bu limitlere aşarsa artık o alkollü kapsamına girmektedir. Yani bu ne demektir? Yani 1000 gramda yani 1 litrede daha doğrusu. Ancak 3 grama kadar yani 1 gram, 2 gram, 3 grama kadar bir şey olabilir. Etil abi, bu da doğrudan doğruya katılma değil çözgen olarak katılmış olabilir. Meyve suları ve benzeri ürünlerle ilgili tebliğlerde de benzer oranlar vardır. Tabii ki haliyle bunların sarhoş edicilik özellik olmadığını dolayısıyla aslında bu açıdan bunun bir mahsurluğu olmadığını söyleyebiliriz Yani bu sadece yani zaten bu amaçta da kullanılmıyor Sadece yani birtakım aromaların birtakım yağların e, homojen bir şekilde çözülmesini e, sağlıyor Peki bu kadar az miktarda bile olsa bunun dini hükmü nedir Yani bu caiz midir değil midir? Tabii bu konuda biraz farklı kanaatler var, farklı yaklaşımlar var. Bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim ve bu konuyu biraz daha derinlemesini, biraz daha ayrıntılı olarak işlemeye çalışalım. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum.